بذي درب به له به ترقى به تحيا عالما حرا فخوض سل اماما في العلم دهورا يطلب العلم ببذل حتى ضمت البحور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هنا kitabımız mus? Kitabı hakikat hücceti, ve ma yağalıq biha. Ve ilk baba okuduk, baba hücceti fir mesale zahira. Zahir meselde hüccet ne ile oluyormuş? İlim. İlanı dolu. Bi de. Tabiye değil. Varın diye. Dolu masada. O nasıl Yani ilmin var mı sadece? Ya da. Kim bile kendim Ha başlıkta başkıta zikretikleri babul hucce fi el ilm ve belag ve wujudu davatin qaima ve el wujudu fi ilm ve temakkun tabii burada ve wujudu fi makan el ilm yani ilm yani Ha ama yani burada mekanın ve mekanda ilmin olması neyle ulema ila şimdi diğer سنا الفرق بين ال... بين قيام الحجة وفهم الحجة باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة حجة إقام سيل فهم الحجة فهمة دي المسئارسنا كفرق عشان فهم الحجة تنكست دلين يعني إدراك الحجة معنا لغة yani zihni tevarile insanın sözü karşının karşı tarafın sözünü anlayabilme anlayabilecek derecede akla sahip olma vesaire olma mankastında olan değil yani fehmu'l hucce burada ne yani o hüccetin hüccetten ikna olma ikna olma ikna olma ona icabet etme kabul etme o manada fehmu'l hucce yani anladı ve kani oldu ikna oldu قَتَنَالْهُجَّ yani o manada. Kani ikna oldu, icabet etti. O zaman şimdi hüccetin ikamesiyle bu manada hüccetin fehmi arasında bir fark var. Fark var. Zaten daha önceki yani mesele neydi? Zahir meselelerde hüccet neyle kayma oluyor? Şahsın bilmesiyle veyahut da ilmin ulaşmasıyla veyahut da mekan bak bu hüvar ya da bu şahısla alakalı ama bir de ne? Veyahut da bir bölgede davetin kaymı olması, ilmin var olması veya da şahsın ilme ulaşma imkanına sahip olması. Bunlarla hüccet kaym olur. Hüccet kaym olur. fehmetmesi şart mıdır değil midir? İşte onu şimdi geliyor. Fark nedir? قَالَ تَعَالَى اِقْتَرَبَ لِنَّاسِ حَسَابُهُمْ هُمْ فِي غَفْلَةٍ yani hesap günü insanları yaklaşıyor ama ne onfi gafletin gafletdeler müridun us çeviriyorlar. Me min zikrim min rabbihim muhdesen illa istemauhu ve hum yilabun lahiye ten kulubuhum. Bu laşin şeytanlarda hüccetin kaim olması ama hücceti fehmetmiş olmamalar. yani fehmetmiş olmamalarına rağmen yani bu manada hujjete hüccet hüccette ikna olmamalarına rağmen yine hüccet üzerlerine kaym oldu. مَا يَأْتِهِمْ min ذِكْرٍ min رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ Yani yeni bir öğüt geldiğinde, geldiği zamana o insanlara, Allah Azze ve Celle tarafından yeni bir öğüt gelmiş. O zaman bu ne hüccet? Yani hüccet ulaşmış, kaym olmuş. اِلَّا اِسْتَمَعُوهُ Ona hatta ne diyorlar? İstima ediyorlar, işitiyorlar. O zaman üzerlerine hüccet kayma oldu mu? oldu. Kaim oldu. Hum ama ne diyorlar? oynuyorlar. Yani alayı alaya alıyorlar, oynuyor. Onu yani ehemmiyet vermiyorlar. Lahiyeten buhum. Hatta kalpleri nedir? Yani başka şeylerle meşgul. Onu ehemmiyet vermiyorlar. Ondan yüz çeviriyorlar yani. Ha şimdi böyle halleri böyle olmasına rağmen bak hüccet kendilerine ulaşmış ve hücceti işitmişler. Ama onu icabet etmişler mi? Hayır. İcabet etmemişler. Ve bununla beraber yine de ne? Yani hüccet üzerlerine kayma olmuştur. O kale taala: "Em kal ve yaqilun enhum illa bima la illa nida'an la yaqilun." Yani şimdi buradan şahit nerede? Yani nasıl delil getiriyor? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويقيلون أن يشتبه mi düşünüyorsun zannediyorsun in hem ile kel anam ve diğer ayetle beraber yani tabii şey etmek lazım bunu o meselul zine kafarû kâfirlerin misali nedir <gülüyor> ke mefeli zine akû bi ma yani birisi ne diyor çağrıda bulunuyor ha yani Kafirlerle hani kafirlerle Rasullerin hali şuna benzer. Rasuller çağırıyor, Hakk'a çağırıyor, hakkı haykırıyor onlara karşı. Ama onlar la yisme illa duan yani onlar nasıllar? Sadece yani Sabri bir o sesi işitenler gibiler. Yoksa yani o sesin o sesi işitiyorlar. Ama o söylenilen şeylerin içeriklerini Anlamıyor. anlamıyorlar. Onun için onlar aynı hayvan gibi. ya. Yani. Nasıl ki hayvana mesela sen bağırıyorsun, çığırıyorsun, bir şeyler söylüyorsun. Hayvan sadece senin neyini anlıyor? Ses geldiğini, ano, ses geldiğini anlıyor. Ha. Belki senin, yani yüksek sesli veya da işte sert usluklu konuştuğunu anlıyor ama içeriğini Anlamıyor. anlayamıyor. Sommun bokmun umyun fehumulâ yâkkilûn. Akil etmezler. Efekelâ, şimdi şey nerede? Bir yani, hüccetin kaym olduğuna şahit nerede ayette? Hmm? Yok. Yani hüjdet. Ayyıwa. Elədiyen O yani birisi var. Yani birisi onları çağırıyor, onlara o doğruyu gerçekleri haykırıyor. O zaman burada hüccet kaym oldu. Yani o bela gerçekleşti. Yani birisi tebliğde bulundu. O tebliğ ile yani o tebliğiyle üzerine hüccetin kaym olduğunu devlet eden yer neresi? Yani hüküm aldıkları Keferu Keferu Yani hükmü almışlar. Yani bulu gerçekleşmiş, hükmü de almışlar. Ama bununla beraber onlar nasıl? La yesme'u le du'an ve Ama halleri nasıl? Onlar sadece o ses gürültüsünü işitiyorlar. فَهُمْ لَا Akledemiyorlar. Yani akletmemelerine rağmen yani o Resul'ün onlara söyledikleri sözün içeriklerini, hakikatlerini yani anlamamalarına rağmen anlamında fehmetme Ne mana fehmetmeme? Yani ondan kani olmamışlar. Evet. İcabet etmemişler. Doğruluğunu yani kabullenmemişler. Tasdik etmemişler. Ama yine de hüccet üzerlerine kayın oldu mu olmadı mı? Oldu. oldu. mesel orada. Yani o hüccetin ya o risaletin o bluğun kabullenilmesi hüccetin kayma olması için diyor şart değildir. Hüccet için şart değildir. Tabi bu her mesele de böyle mi? Her meselede böyle değil. Hangi meselelerde böyle? Yani nerede hüccetin kayma, ikamesi Ay meseleler zahir meselelerde ha bluğa bağlıdır. Ulaşmış mı hüccet kayma olmuştur ve قال تعالى ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ burada yani neye bunu delil getiriyor bir ووحي إلي هذا القرآن o zaman burada hüccet gelmiş yani ha li unzirukum bih olmuş hücceti kaym, yani ikamet etmiş ومن <gülüyor> بلغ yani ulaşana. demek ki o zaman hücceti neyle kaym oluyor yani belağı ile yani ulaşması için. Mukale taala: "Ve in ahadu mine'l hatta yesma'a kelam Allah." Ha burada da şahit nerede? "Hatta yesma'a kelam Allah." Ya o zaman kelamullah'ın şeysine yani kafi gelenine işitmesi. Ha ya, işitmesi. Yani kendisine ulaşmış, işitmiş ve işitme ne manada yani o buluğ ne manası, ne manası? Sadece kura yani o musafın ulaşması değil anlayacağı dilde. Anca, anlayacağı dilde. Ancy anlayacağı kendisine ulaşmış. hüccet üzerine kayım Olmuş. olmuştur. Nerede hüccet kayımı olmuştur? Zahiri meselede. Zahir, zahir meselelerde. Yani zahir meselelerde. Yani hatta başka bir tabille usulî mesele, asli meselelerde. Asli meseleler daha yani geniş bir tabir. Çünkü biz ne dedik ki zahir meselelerde aslen hangi meseleyi ihraç ediyoruz? Şir şir ha, şirk meselelerini ha. Şirk meselelerini ihraç ediyoruz çünkü şirk meseleleri yani zahir meselelerle tam örtüşmüyor çünkü şirk e, neyle fiil ile ismi alıyor ve ismi terettüp eden hükümleri de alıyor. Hangi hükmü sadece almıyor? Ha, tazim ahkamı. Ha. Tazim ahkamı dahil değil. Tazim, tazim hükümlerini almıyor. Dolayısıyla o şirk vahsini hani burada çıkardık. Tamam o asıl din yani vahsini çıkardık. Zahir meseleler, yani burada bahisi olan. Çünkü onlar yani dinen apaçık beyan edilmiş. Neyle apaçık beyan edilmiş? Risalet ile. Yani Kur'an ve Sünnet'te apaçık beyan edilmiş. Gizli değil. Yani nasıl bir muhtesar yani ya bir ölçü koyduk. Zahir mesele, hangi mesele dedik? Şey. Ha, burada hocam, ve, burada da, da, da, da. mesele. Eşit bildikleri. Ha. Mesele Eşit bildikleri yani o bilgi seviyesinde fark yok. Hoca ile alim ile halktan birisi arasında o mesele bilmekte bir fark yok. Ha, bu zahir. Niye zahir olmuş? Çünkü şeriat bunları apaçık beyan etmiş. Ve o apaçık beyan edildiği için bu intişar etmiş. Ha, ümmet arasında bu herkes tarafında bilinen şeyler malumdur. Dolayısıyla zahir olmuş. Ha? Tabii şimdi şirk elbette buna dahildir. Ama şirk risalete bağlı mı? yani resultant o dolayısıyla o, an, o yönden ayrılıyor ha. Hı -hı. O zaman şimdi yani bu zahir meseleler veyahutta da ona dahil yani onda katarsak yani bu asli meseleler, asli meseleler yani şirk asli dini de dahil edersek o zaman bu meselelerde hüccetin ikamesi için e, ne gereklidir? Ulaşması. Ulaşması. Veyahutta ya veyahut işte bir davetin, davetin kaymı olması veyahut da ulemanın, ulemanın orada bulunması veyahut da mütemekkin olması, olması. Biyata, olması. Ha, olması. Ha, şeye ulaşma imkanına sahip olması bunların varlığı ile o zaman hüccet kaymı olmuştur. Yani o şahısa bizzat gidip hücceti fehmettirme zorunluğu var mıdır? Yani ulemanın eskinin tabiriyle tarif etme durumu var mıdır yoktur hâc kayma olması için bu meselelerde tarif şart değildir ha, tarif şart değildir. on Abdullah ibn Amr râzılağanhu memr fûan belli wa anni walâ ayah râw al-Bukhari. Yani burda yine belli wa anni walâ ayah yani burada yine, yani nasıl şeydi yani ha. Bela, ha. وفي حديث عوف بن مالك رضل عنه مرفوعا سأل رجل كيف يرفع العلم وقد ثبت في الكتاب ووعدته لقلوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة ثم ذكر دلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله برسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصور يبابكم زيد بن لبيت رضل عنه Saela keyfe yurfal Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmin kaldırılacağından bahsedince o da diyor ki nasıl im kaldırılacak ki vakat fil bir. Birincisi kitapta sabit yani yazılı kitabet ile zapt Ve waatul aynı zamanda ne kalplerde onu anlamış ezberlemiş ezbellemiş yani kalplerde de o sabit. Nasıl bu bu haldeyken nasıl ilim kaldırılacak? Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İn yani, kuntule ahsabuke min ah medine medine en fakid ben seni biliyordum. Sonra da ne diyor? Yahudi ve nahzara. Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını tahrif ettiğini bahsediyor. Alema fi eydi men Nasıl ki onlar kitaplarını tahrif ederek ilim kalktıysa bu şekilde yani ilim kalkacak. Yani bu e, metinleri tahrif ederek veyahut da metinleri tahrif bizim ümmette metinle tahrif edilmiyor Allah azze ve celle kormuştur ama ne neyi takrif ediyor? Manalarını Manaların takrif Manaların takrif ediyorlar. Bu şekillerine ilim kalkıyor. O zaman burada neye şahit getiriyor? Yani yani bizim şeyimiz dahilinde yani hüccetin fehmiyle ile hüccetin ikamesi arasında farklılık var diyor ya. O zaman Yahudi ve Hristiyanlar bunların üzerine hüccet kayma olduğu mu? Hüccet kayma oldu. Ama ellerinde kitaplar mesela ha, tahrif edin muharref yani aslen yani hem o banada yani muharref kitaplar olmasına rağmen yine hüccet kayma olmuştur. Artı kendileri yani mesela İslam davasını da kabullenmediler. Yani kendilerine ulaşmasına rağmen bugün yani hangi Hristiyan ki o zaman da öyle ve bugün de hangi Hristiyan Yahudiye İslam hakkında bir davet ulaşmamıştır. Ulaşmıştır ama kabul etmiyorlar. Peki o kabul etmemeler yani o manada daveti icabet etmiş olmamaları hücceti onların üzerinden kaldırmıyor. Yeni hüccet kayma olmuştur. Sahihun Hakim ve Rawah ve İbnu Mace وقال حيثم روى تباراني وإسناده حسن دمش. وروى ابن جرير بسندي على ابن عباس رضي الله عنه ومحمد بن كعب وابن زبيد وقتادته واختاروا ابن كثير من بلغ هذا القرآن فهو له نذير نعم. وزمان بودا ينا نية شاية كتيرية يعني من بله وهو وزمان نه هجتن إكامسي جنة ها بلا Bela. ulaşması o zaman hüccetin kaym olması için kafidir fahmetmesi yani şartil o zaman hüccetin ikamesi ile hücceti fahmetme arasında bir fark var sana faslun قال şeyh abdollahi ibni muhammed ibni ruhab el icma'u mun'aqidun ala enne men belagat hu da'vatü resulü sallallahu aleyhi ve sellem felem yu'min feo kafirun wala Bil iştihadi li zuhuri edilete risal ve alemin nubuvah. El icma munaqid diyor ki icma nedir? icma vardır. Ala enne men sallallahu aleyhi ve sellem. Davetin ulaşmış oldu. Ben belagat hu sallallahu aleyhi ve sellem. Felem ama iman etmeniş nedir? Fehu kafir. Kafirdir. Ve la yuqbelu minhul i'tidaru bil Yani iştihad desek ben hakkı ulaşmakta iştihad ettim isabet etmedim yani yanlış yaptım ben i̇şte. bunun doğru olduğunu zannediyordum ve ama yani e, şirkete almış evet. o zaman bundan ötürü mazur mudur değildir ha çünkü da ötürü Rasul ulaşmış ha. yani burada yine niye dil getiriyor bunu Yatır şahit getiriyor evet. ulaşmasıyla hüccet kayma oldu yoksa onun doğru olduğunu yanlış olduğunu anlaması şart değil. Hicret tabii bu hangi meselede? Zahir meselede. zuhuri edilletir risale. Evet. Çünkü risaletin delilleri apaçıkken o meselede, ha, o meselede apaçıkken mesela bu işte dinin aslı baksi ve dinde apaçık beyan edilmiş olan meselelerde e, ulaşım kafidir. Ve şeyh Şihamed ibn Nasr قد اجمل علماء ان من بلغت Hujjet nedir? Üzerinde Kaimdir. Eğer Resulullah'ın daveti ulaşmış ise. Mesela risaletin ulaşmasıyla hüccet nedir? Daim olmuştur. Bunu da ulemanın icmasını naklediyorlar. Ve dedi Şeyh Muhammed bin Abdülvehab, "Madem ki İmam Muhammed ne diyor? fehmiyle, hüccetinin kıyamını ne diyor? Ayet ediyor. Ayet ediyor. "Lem yefahmu en en çok kâfirler aleyhim. Ama kıym olmuş."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 Yani bu sebebiye fırkasını sebeyleri ve kaderiye'nin kuluatı, kaderin kuluati kimler? Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın yani ilim sıfatını inkar eden Allah Azze ve Celle bir şey vaki olmadan önce onu bilmez diyenler. Ha bunları ümmetin icmasıyla kafirdir. Yani Allah'ın Azza ve ilim sıfatını inkar edenler kafirdir. Ha şimdi diyor bunları kime misal getiriyor? Bunlar üzerlerine hüccet kayma olmasıyla beraber hücceti fehmetmemişler Ama yine de buna rağmen İslam'dan ihraç edilmişlerdir. Ha şey açık. Yani bu gulatul kaderiye açık. Çünkü onlar Allah aziz'in ilm sıfatını inkar ediyorlar. Neyle hüccet kayma oldu şimdi onların üzerine? Bu meselenin hocam işte ilmin yayılması ulemanın varlığı. Aynen varlığı. Mekan itibariyle. Mekan itibariyle. Ha, evet. mekan itibariyle. Yani onu o e, burada Şeyh Ali bin Hudayr'in İlim, sonra bela, sonra işte vücudu, davetin kaime, ondan sonra bu mekanun ilm ve ulema ve temekkun bunları nasıl şey edebilirsin? İki sınıfta toplayabilirsin. Bir, hivar, bir de mekan. Mekan. Ha, mekan. Hivar ve mekan. Bir ya doğrudan kendin konuşarak, ulaştırarak yani. Ya böyle hücret kayma olmuştur. Veyahut da mekan itibariyle, çünkü orada ulema var, ilim var senin ilme ulaşma imkanın var. O zaman mekan itibariyle hüccet kayma olmuştur dersin. Ha şimdi Golâtul Qaderiyye'de hüccet neyle kayma olmuştur? Mekan, mekan itibariyle, umûmena ama aralarında tabi yani ulema arasında şeyler de oldu. Mekan. münakaşa vesaire oldu. Dolayısıyla Hivari yoluyla da gerçekleşti. Elbette <gülüyor> bu önemli olan burada ne? Qaderiyye kendisini hak üzere olduğunu zannediyordu. Yani o edindikleri görüşleri onlar evet biz bunun batıl, batıl olduğunu ikrar ediyoruz ama batılımızı inat ediyoruz demiyorlardı. Bilakis o görüşlerini hak olarak. hak olarak kabul ediyorlardı. Ama bununla beraber yine ümmet onları tekfir etmiştir. Halbuki hücceti fehmetmediler. Bak yani o hivarda mesela o e, münakaşa yapıldığı zaman onları yani meseleyi izah ettiklerinde ulema, ehli sünnet uleması onlar eee dediklerini kabul etmediler. Yani o hüccetlerini ulemanın getirdiği hüccetleri e, kabul etmediler, icabet etmediler. Yani bununla beraber yine de tekfir ettiler. Açık. Sonra şeyler de Ali, Ali Radül Anhu'da yani, yani ilah olduğunu itikad edenler yani Sebe'yi. Bunlar da ümmet tekfir etmiştir. Hatta Ali Radül Anhu etmiştir? Ha, onları diri diri yakmıştır. Tarifte de sabit değildir. Yani önce bunları bir izah edelim. Çünkü bahis sanki bahis? Ha, dinin asli bakısı yani yani İhan. Allah'tan başkasına eee ulûhiyet nispet ettiler bir beşeri ali rızaullahu dolayısıyla ali rızaullahu onları tarifte etmedi yani Gelin şöyle bir izah edelim bak ben ilah değilim yani öyle bir tarifte bulunmadı onları hemen ukubeye tabi tutup diri diri yaktırdı yani Dolayısıyla bu da açık. Ha, bu da açık. Yani sadece havaric meselesinde biraz bir kapalılık var. Çünkü havaric aslen kimlerdir? Havaric yani Müslümlü. bidat fırkası. Bidat fırkası ve bidatlarda da aslen bidatlar nereye girer? Asl itibariyle Hafif. Hafi meselelere girer. Dolayısıyla burada yani bir müşkil var. Ama belki burada kastı maksettiği kast yani şeyin Muhammed Abdülgavbın Rahimullah'ın yani masum kanı öldür, yani canı öldürmeleri. Müslümanları katletmeleri yani. E yani Müslümanları katledilmesi de dinen zahil bir mesela haramdır. Ama yine de buna rağmen böyle bir şey yapmaları bu yönden belki havarici de bu bahsi dahil etmiş. Onlar da neticede birçok yani tartışma, işte münakaşa falan yapıyorsun ama hüccetlerini fehmediyorlar mı? Fehmetmiyorlar. Evet. Fehmetmiyor, anlamıyorlar yani ikna olmuyorlar. Ha. Senin hüccetlerine ikna olmuyorlar. O manada fehmi anladınız değil mi yani? Evet. Fehmetmiyor derken ikna olmuyorlar. Yoksa idrak ediyorlar. Yani sen onlara onun, onlara söylediğin ayetleri, hadisleri vesaire idrak ediyorlar. Anlıyorlar lugaten ve yani senin sözünden maksut nedir? Neyi murad ediyorsun? Anlıyorlar. Tam o manada fahim değil. Fehmetmek. Yani fehmetmen sen söylediğini bir hem lafız itibarıyla yani lugaten anlıyorlar artı senin yani o lafızların muradı nedir onu anlıyorlar. Senin maksudun nedir onu anlıyorlar. Sen onlarla oraya gelmişsin, belirli meseleleri tartışmaya gelmişsin. Sen onlara yani görüşünü ispat etmeye çalışıyorsun. Sen onlara sahip oldukları görüşlerin batıl olduğunu, yanlış olduğunu ispat etmeye çalışıyorsun. Yani senin maksadını anlıyorlar. Kullandığın lafızları da anlıyorlar. O lafızların delaletini, ha, murad, muradını anlıyorlar. Bu manada fehmediyorlar. Burada ama maksut olan o fehim değil. Burada o maksut olan fehim hangi fehim? Ha, i̇kna olmaları. Sen onlara hüccetini arz ettin. Onlar dediler evet tamam doğru. Yani biz bu hüccet karşını ikna olduk demeleri. Bu şart değil. Tamam bu şart değil. وأمة الدعوة النجدية مجمع مجمعون على التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة في المسائل ظاهرة. عبورة ديو يعني ظاهر مسائل هذا نجد لدعوة إماملا ندير إجماع زرادير مجمعون على على التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة. كما في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودور الصنية أسنية ومنهاج التعطيس لعبد اللatif وكشف شفته b Beb. b fi ayi şeyin yekun ta'rif. Haşin e, de eee يوجد تكامسي femlu ayrı bir şey. Bunu daha da yani izah etmek için tarif nerede olur? Çünkü tarif şimdi nerede olur peki? Tarif o izah insan yani karşı tarafa mesele izah etmek ayrıntılarıyla vesaire. Bu nerede düşer? Tarif nerede yapılır? Hafi meselelerde. Hafi meselelerde tarif olur. Tarif de ne? Tarif yani karşı tarafın yani şüpheler ha, şüphelerin izale edilmesi, ikna edilmesi. Ayo. Karşı tarafın şüphelerinin giderilmesi. Yani onun ikna edilmesi. Kale İsa'kübni Abdurrahman Kelam-ı immet din ennel aslı Günde tekriri, "MEN AŞRAK BİLLAHİ" fakine o zaman, diyor dinin imamları önderlerin, "En alacalı, günde o zaman. Eşirkü billah yani din, aslın, dinin aslı meseleleri. Fe ennuh yüste teb. İste neydi yani? Töbe çağırma. burada da o zaman yani töbe ne zaman olur? İste yani talebe ne zaman olur? Hükümden sonra. Evet. Tamam hükümden sonra ukubenin infazından evvel. Yani hükümden sonra ukubun infazından evvel olur istihdâbı. Fe ennuh Yani hükmü aldı mı almadı mı? Aldı. Yani muşrik oldu. Yani muşriktir. İsmi aldı ve ismi terettübeden hükmü aldı. Ama tazibe açık mı? Değil. ha. Yani tazibe şu anda tazibe mustahak değil. Dolayısıyla ne diyorsun? İstihdâb'e tevbeye çağır. Fe ennuh yustetâb. Fe ennuh yustetâb. Fe ennuh yustetâb. Fe O ya öldürülür. Yani deza üzerinde tahakkuk eder. Şimdi mesele La yedhkurunu ta'rifa fi mesel usul. Mesel usul da yani mesel usul ne? Bir dinin asliyle alakalı meseleler İşte burada şirk meselesi artı zahir, zahir, zahir meseleler. Yani. Mesel usul yani aslı din meseleleri ve zahir, zahir meseleler. La yedhkurunu ta'rif. Ta'rifı bu meseleleri tarifi zikretmiyorlar, getirmiyorlar. Ta'rif yani izah etmek, beyan etmek. O manada hüccet ikametmek. İnne ma yezkurune ta'rifa fi'l mesal khafiyye. Hafiy meseller zikrediyorlar. Sonra da hafiy meselin tarifini gece elleti kad yakhfa deliluhu ala ba'd'il muslimin. Kad gizli kalıyormuş Delinelim. delil. Tamam bu muhim. Yani bu zahir ve hafiy meselelerdeki yani kıstas o zabuto. O zaman hafî mesele قَدْ يَخْفَ دَلِلُهَا. Delili gizli olan hafî mesele ise hmm. bir tane على بعد المسلمين Bütün Müslümanlara gizli mi? Hayır. Değil. Hepsine değil. Yani kime gizli olmayacak bu meselelerdeki deliller? Aleyim, ulemaya mı? gizli olmayacak. Evet. Ve bütün ulemaya değil bazılarına yani bazı meseleleri çoğuna gizli değil bazılarına azı gizli değil yani yine ulema arasında da kimisi gizli kimisi gizli değildir. O zaman zahir meseleine pekala? Delili gizli oluyor, gizli oluyor. Ha gizli olmayan delil. yani evet. la yakfa delil diyebilirsin. Evet. Azma ama gizli veyahut gizli veya da gizli olmayan nedir? Bu meselelerde delil. delildir. Tamam delil. Delil gizlidir veyahut da gizli değildir. Tam ona göre mesle ya zahir oluyor ya da kafi olur. Evet. Hafidir yani çünkü delili gizlidir. hafidir. Evet. Ha, zahirdir çünkü delili Zerba. zahirdir. Tamam. Delil de nedir? Delil ne? Kur'an ve sünnet. Osman eğer bir mesele eğer bir mesele Kur'an ve sünnette zahir ise o zaman o mesele nedir? Mesele zahirdir. Eğer o mesele Kur'an ve sünnette hafi ise mesele nedir? Hafidir. Senin o meseleyi çok işlemen, çok incelemiş olman veyahut da o meselenin bir bölgede çok yaygın olmuş olması o meseleyi zahir hafi yapar mı? Hayır. yapmaz tamam yapmaz yani bir mesele sadece sen onu çok işledin diye çok yani üzerinde durdun diye sürekli her gün her gün tekrar tekrar yani e, insanlara arz ettin arz ettin diye veyahut hatta bölgede çok yaygın hale geldi diye o mesele zahir olmaz tamam o mesele zahir olmaz o mesele ancak ne zaman zahir olur delili zahirisi tam delili zahir ise. O zaman zahirdir. Mesele, me bazı kişiler arasında çok hafi olan meseleler çok yani onlar arasında zahir olmuş. Tamam, onlar arasında zahir olmuş çünkü o meseleleri sürekli, sürekli sürekli işliyorlar. Bütün ayrıntılarına girmişler. Bütün yani çalışmalar bunun üzerinde olmuş. O zaman kendi aralarına evet zahir olmuş. Lakin mesele kendi zatında yine nedir? Hafidir. hafidir. Tamam yine hafidir. Dolayısıyla Hafi olma hasabıyla neye if, muhtaçtır? Mesajın hücret ikamesinde -ok. tarife evet. muhtaçtır. Yine tarife muhtaçtır. Sen diyemezsin yani bu mesele hani bunu çok duyuyorsunuz. Yani şu, şu mesela, oy meselesi yani güneş kadar aydın yani. Güneş kadar aydın. E, tam güneş kadar aydın yani. O diyor ki zahir yani. Güneş kadar herkes biliyor. Dolayısıyla biz bu konuda hücret ikamesi yani deriz ayeti söyleriz. Ondan sonra Kabul ederse kabul eder, kabul etmezse tekfir ederiz. E tamam hoş da, yani hangi ayet, oy kullanmaktan bahsediyor? Yani oyun hükmünü hangi ayet beyan ediyor? Zahir. Hangi delili zahir yani bu bahiste? Sana bir tane zahir delil getiremeyecek. Zahir hadis de getiremeyecek, sünnet de getiremeyecek. Hepsi hafiy yani. Dolayısıyla özünde yine ne mesele? Hafidir. Ha? O önemli. Ha? Yani burada tarifte yani daha sonra İmam Şafir Rahim'in zaten yani şeysi gelecek ama burada da قَدْ deliluha دَلِيلُهَا ha? Hafi mesele odur. Yani mümkündür. Olabilir. Ha? Hafi olabilir. Ve herkese değil اَلَا بَعْدِ المسلمين. Bazı Müslümanlara hafi kalabilir. Bazılarına zahirdir. Yani zahir ne manada? Yani o artık onu görmüş, anlamış ama asıl itibariyle delil oradan, delil yönüyle mahiyeti nedir? Kıstas, ölçü orada ha? zabıt o. Delili zahir, mesele zahir. Delili hafi, mesele hafidir. Kemesele ondan sonra ne misal getiriyor? Ne za'fiha ba'du ehlil beda. Mesela kel kaderiye vel murciyeti evfi meselatin hafiyye. Ee, mesela bazı şeylerde bidat farkalarının aralarında tartıştıkları mesele kaderiye, murciye gibi. Yani bunlar Hafi, asıl olan nedir? Yani bidatta hafi oluşu ve bidat ehlinin yani kendi aralarındaki o oluş, ihtas ettikleri bidatlarında da oluşları. Dolayısıyla bidat ehline yönelik tekfirde ulema çok ihtilaf etmiştir. Kimisi tekfir etmiş, kimisi tekfir etmemiş, kimisi bazı yerlere tekfir etmiş, bazı yerlere tekfir edilmemiş, bazı efradı tekfir edilmiş, bazı efradı tekfir edilmemiş... Kimisi cehalet yani geniş tutmuş, kimisi daha dar tutmuş. Çünkü hepsine hafi, hafi olunca mesele artık ictihad oluyor. Ne kadar çok yani o tarif gerçekleşmişse bir yerde bir ula bir alim mesela bir fırkayla çok münakaşası olmuş. Yani tarif çok gerçekleşmiş. O artık diyor ki yani bunlar artık yani artık şüpheleri yok. Yani bu konuda aslen ikna olmaları lazım, ama ikna olmuyorlar, inatlaşıyorlar yani, dolayısıyla tekfir ediyor. Ama diğer bir alim mesela o aynı fırkayla bir kez iki kez oturmuş, diyor ki yani, yani bundan şüpheleri var, yani henüz şüphelere zahir olmamıştır, dolayısıyla tekfir etmiyor. Aynı fırka veya da aynı şahıs da olabilir. Bir alim tekfir ediyor, diğer alim tekfir etmiyor. Çünkü mesele nerede? Tarif yani. O hafiye olduğu için orada şüphenin, şüphelerin izal edilmesi. O da insandan insana değişkendir. Ve bu sadece bu şey de yani, bu şimdi o mesela hücceti ikame eden, hani bu manada tarif yani hücceti ikame eden, alimin şeysine de bakıyor. Sabrına veyahut da yumuşaklığına, veyahut da yani sertliğine, tahammülsüzlüğüne, Veyahut ilmi seviyesine. Tamam yani bazı mesela bir düşün ki bir alim yani çok geniş. Yani çok derin bir ilme sahip. Dolayısıyla o belki karşı taraf için birçok farklı yönden mazeretler getirecek. Çünkü ilmi geniş olduğu için, derin olduğu için elbette ne? Yani mazeret alanı da çok daha genişleyecek. ha Ama düşün ki diğer bir alim, o da alim ama ilmi o kadar derin değil dolayısıyla onun mazeret alanı daha evet. dar olacak. Evet. Ha karşı taraf için kabul edeceği mazeret alanı daha dar. Ha o daha tez tekfire gidecek. Diğeri çok daha geç. Ha geç tekfire gidecek belki ha. Yani böyle yani ulema arasında muayyenler üzerinde ister bu şahıs ya da fırkalar olsun yani tekfir baksinde çok ihtilaflar düşüyor, farklılıklar var. Mesela işte bizim son şu sahada yaşadığımız ihtilaflardan birisi mesela Şeyh Bukatade Erbakanı tekfir etmiyor, Mursiyi tekfir etmiyor. Ama mesela başkaları Şeyh Muhammed mesele ve başkaları bunları çoktan tekfir ettiler. Bu Şeyh Bukatade'nin sadece yani meseleye çok daha geniş bakmasından kaynaklanıyor. Yani o karşı tarafa çok daha yani geniş mazeret alanı bırakmasından kaynaklanıyor bu yani bu tekfirde ihtilaflar e, pekala bu şeye mi dönüyor akideye mi dönüyor? Akideye dönmüyor. Şahsın akidesine yani. Bundan yola çıkarak işte falan falan akidesi güçlüdür çünkü Erba erbakan tekfir etmiştir. Ama falan falan akidesi zayıftır çünkü erbakanı tekfir etmemiştir. Yani böyle bir sonuca varılmazsa el muhim bunu <gülüyor> Risale-i Tekfir-i Muayyen Tekfir-i Muayyen Risalesine söylüyor. Bu Risaleyi inşallah okuyacağız. Tekfir-i Muayyen Risalesini Şeyh İsa Gıbrı Rahman'ın bu Risalesini inşallah okuyacağız. Ve ecma' aleyhi emmetü da'u O, necdiye ve huva ihtiyarü ibn-i ve ibn-i Kayyim ve gayrihim Bu da İmam-i Teymiye Rahimallah'ın ibn-i Kayyim'in başkalarında ve Necret-i Davet İmamlarında icma ettikleri bu yani. Yani tarif o zaman nerede işler? Hafi meselelerde, zahir meselelerde ve yani aslın din, dinin aslına taluk eden meselelerde tarif hüccetin ikamesi için şart değiller. Yani yapıldığı takdirde yanlış mı olur? Hı. Hayır. Yani yanlış değil. Elbette tarif muhakkak yani orada da tarif olacaktır, izah edeceksin. Ama şart değiller. Tamam mesela o, şart değil ve belirlemeleri yapmak için bir tür bir tür bir tür bir tür bir tür bir tür bir tür bir tür bir tür için tür bir tür bir tür bir tür bir tür tekfir etmeden evvel muhakkak tarif etmen lazım. icma ile. Yani bir, <gülüyor> mesela hafifse zaten. Mesela hafifse zaten. Ama şimdi diğer meseleler, mesela usul dediği burada yani as, dinin aslına giren ve yani zahir meselelerde de yine icmaen üç sınıf insan vardır. Bunların tekfirine gitmeden evvel tarif etmen gerekir. Yeni İslam'a girmiş. İslam girmiş. Bir. Ha, yeni İslam. i̇limden, uzak yani. ilimden uzak olan ve üçüncü yok küfür beldesinde yaşayan ha? küfür beldesinde. Ha, küfür beldesi tabii ulama eskiler yani küfür beldesinde yaşayanları da getiren saymışlardır tabii şu anda küfür beldeleri çok ve bütün bütün bütün küfür beldelerinde yani şey de var ee, ilme ulaşma imkanı en azından mevcutta. Bunlarda u bil icma'i yakunu ta'rifu li'thalaha. Bunlarda bu üçü icma ile bunlar için tarif gereklidir. Fi mesel-i tekfiri qable't-tekfir. Yani tekfir etmeden ben bunları muhakkak tarif etmen lazım ha. Onlarda kimler bir İslam'a yeni girmiştir? Evet. Mesela namazı kılmıyor. Tamam namazı kılmış. Namaz zahir bir mesele mi? Evet. Zahir bir mesele. Ama İslam'a henüz yeni girmiş. Müslümanlar arasında yaşıyor ama İslam yeni yani henüz yeni girmiş yani. Hemen tekfir edilir mi? Dilmez Tarif etmen lazım. Veyahut da ama evet yani İslam beldesinde yaşıyor ama uzak bir yerde yani. Yani sahrada, çölde yaşıyor ve şeye yani ilim merkezlerine uzak. İlme ulaşma imkanı yok yani. Namazın vücubunu yani bilmemesi tabi şey bir mesele ama mesela yani zekattan haberdar olmamış mesela. Ee, tarif etmen lazım. Veyahut da işte eski zamanlarda veyahut da şu zamanda belki bazı bölgelerde hale olabilir. Yani kafilerin galip geldiği, İslam yani İslam'ın çok zayıf olduğu yerler yani yaygın olmadığı yerlerde belki bir İslam'a girmiştir. Ama İslam ahkamından bazı ahkamları bilmiyordur. Onun için cehalet ne mazret olur yani. Velev ki o mesele kendi zatını zahir olsa. Mesela namaz gibi. <gülüyor> Sonra babul meqsudi müne ta'rifi ikametil hüccah. Ha şimdi ta'rif pekiyle maksud olan nedir ta'riften? Yani hüccet ikamesi manası ta'rifa maksud nedir? Diyor, kâle Teala, Rasûle mubâşirîne ve munzirîn li'en lâ yakûne linnâsi alâllâhi hüccetun ba'da Rasûl. Ha, burada Resullerden sonra insanlar üzerinde hüccetleri olmaması için diyor kimleri göndermiştir Allah Azze ve Celle mubesirin muvdiriğin müjdelin ve uyaran rasuller o zaman yani yani muarrif kim rasul Muarrif yani tarif ediyor ha, tarif ediyor o da niye tarif ediyor ki insanların, insanların Allah'a karşı mubbaşire. hücceti olmasın diye yani hücceti ikam ediyor yani rasuller bildirerek, izah ederek, tarif ederek hücreti kayıp kılıyorlar. O zaman burada tarifte maksut olan yani bu manada, yani bu manada yani hücretin ikamesi manasında tarif. hüccetin ikamesi manasında tarif. وَاَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَا رَضِ الْاَنْهُ مَرْفُوعًا لَا أَحَدَ أَحَبُّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ بَعَثَ اللّٰهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشْرِ مُ ve zade muslimun min hadisi min hadisi ibn mesud radıhallahu anhu min acli zalika enzel el kitab şimdi burada tarif hangi meselelerde oluyor hafi meselelerde hafi meselelerde ve burada misal olarak ki diyor o fihi qissatu qudama qudama ki ne bunlar şama gittiklerini ne diyorlar içki kendilerini helal görüyorlar yeah. Amanebina in, lisa ala alladina amar ala fi ma. Yedikleri, e, yediklerinden ötürü iman edenlere, salih amel işleyenlere bir günah yoktur. Yani o ayeti tevil ederek e, iç, e, içki içiyorlar. Peki içki içtiklerinden ötürü yani haram, zahir olan yani içkinin haramlığı zahirdir. Peki ondan ötürü? Şey diyorlar mı? Tekfir ediyorlar mı? Hayır. Hayır tekfir etmiyorlar. Çünkü tevil var. Yani ayetten yola çıkarak, tevil ederek ki tevhili açık bir mesele. Yani ayet şey tevil açıktır. Dolayısıyla şey diyorlar ya tekfir etmiyorlar. Tarifi gerekli görüyorlar. Eğer ayet bu şeyin içkinin helallığında inat ederlerse diyorlar öldürürüz. Riddet üzere. Ama eğer eee vazgeçerlerse o zaman yani içki içtiklerine evet. ötürü hac cezasını uygularız <gülüyor> diyerek yani hac cezasını uyguluyorlar. Aynısı da o Hatib evet. Radallahu onun kıssası da hangi kıssa eee gönderdi gönderilir risale O da yine yani tevil yönü olan bir bir durum. Ha. Tevil yönü olan bir durum. Dolayısıyla o tevil olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tekfir etmiyor. Halbuki yaptığı amel aslen o kafere olan bir amel. Evet. Ha, yani Müslümanların bir gizini, bir sırrını ve askeri bir sırrını kafere ifşa etmek. Evet. O casusluk ve bu küfürdür aslen. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yani o sunduğu tevilini kabul ediyor. O makbul bir tevil artı nifakı görülmemiş. Hatip Radul Anhun'un bir nifakı sabit olmamış veyahutta yani İslam'a bir muhalefeti kasten yani yaptı muhalefet sabit olmamış. Bilakis onun lehine olan Bedri olması Hı. onun lehinedir. Dolayısıyla yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun o tevilini kabul etmiştir. El muhim burada şahit nerede yani? <gülüyor> Bunlar yani tevil yönü olduğu için yani bu manada hafi olduğu için yani çünkü bir tevil yönü var. Açık değil yani. Velev ki içkinin haramlığı açık olsa da. Ama onlar demediler bak şimdi mesela yani şey odami, radül anhu olayında onlar demediler içki yani teşriatta helaldir. Evet. O ne olurdu? O zaman o zahir. Ha. zahir o zaman zahir olan bir mesele muharifet olurdu. Bunda evet. yani sadece ne gerekli olurdu? Yani hücredikamesi ya artık yani şeyle, ulaştırma ile ki zaten yani ayet kendisine ulaşmıştır. ve hatta mekaneti ve sahabe arasında yaşıyor. Yani bundan ötürü tekfire gidilirdi. Ama onlar yani onla beraber olanlar teşriatta içkinin haramlığını inkar etmiyorlar. Demiyorlar yani içki helaldir, içki helaldir. Yok onlar o konunun cüzünde. Tam bir cüzünde o cüzüne iman eden ve takva. Yani ayetin iman biz iman imaneleyiz biz salih amel işleyenleriz dolayısıyla bize nedir? Helal. Herhalde yani helal ne manel? Yani günah yoktur fime ta'im. Onlar yediklerinde onlar için günah yoktur. O zaman ne diyor yani o kısımda? Yani kendileri için İçkinin helal olduğunu anlıyorlar, ayetten yola çıkarak o, o yönüyle hafiyan, o yönüyle hafiy, dolayısıyla da tarifi sahabr adil anhum Ali gibi Ömer gibi vesaire adil anhum tarifi şart koşmuşlar. Gelsinler izah edelim. Yine de bunda inat ederlerse o zaman yani riddetlerini hükmederiz manasında. Waqāb Nūteeniyye rahimullah, İttifak el-İmte'u ala ann man nashā bi badīya bāyida. An ehl ilm ve iman, bu bir. Rakım imamların ittifakını zikrediyor. Ala, nma nşea, bir badiye baeđetin an ehl ilm ve iman bir. İlim ehlinden ve iman ehlinden, yani uzak bir yerde yaşayan. Badiyede yaşaması, ama sadece badiyedil, badiye baeđetin baeđet. Yani badiyede yaşıyor, sahra ama kıyı, o zaman ne? O... O, o değil ha Çünkü yani ilim ehline yakın olması, ilim ehlinden yani istifade etme imkanı olması, ilme ulaşma imkanı olması o söz konusu olan değildir. Yani uzak olması. وَكَانَ حَدِيثَ bil İslam Bu da ikinci mesele. Bu da ikinci durum. Yani İslamı yeni girmiş. O zaman ilme ulaşma imkanı yok çünkü uzak. veya da İslam'a henüz yeni girmiş. Dolayısıyla bazı mesele bilmeme durumu vardır. فانكر شيئا من هذه الاحكام الظاهره المتواتره فانه لا zahir mutawatir hükümler zahir mutawatir hükümler ne ama onun küfrüne hükmedilmez diyor niçin çünkü ya uzak yerde yaşıyor veyahutta yeni İslam ya İslam yeni İslam'a girmiş hatta uarraf ma caa bihi'r rasul ne zamana kadar ta'rif üzerinde yani resulün getirdiği işte risaleti tarif edilinceye kadar kendisine tarif edilinceye kadar hatta yu'arrafa ma ja abihi'r rasul. Ve قال ابن تيمية في من استحل محرما قال: من استحل ذلك كافر مرتد يستتاب. Kim yani haram o şey derse, istihlal ederse kafir mürtettir, tövbeye çağırılır. Ve in kane cahilen bi't tahrim urfi fe zalika. Tahrimi yani bilmiyorsa, nasıl bilmiyor? Yani burada şimdi muteber cehaletten bahsediyor. Diğer sözüyle birleştirin. Ondan o zaman bir ha, ya yani, yani bibadiyetin baidedir yani, veyahut da yani, yani ahdun şey. ayyvan. Veyahut da ahdi bil islamdır. Arife zelike hatta tuqam aleyh l-hucca fe inne min al muharramat il-mucme aleyh. Yani bahsettiği o artık konu olan neyse bunlar diyor. İcma edilmiş. Muharram olanlar yani icmaen sabit haramlığı zahir aslen ama kendisi için cehaleti mazlet olur eğer İslam'a yeni girmiş veya da ilme ulaşma imkanı yok ise. Wa qalibna qada ma rahimullah fil muğni, ve kdzalik kullu jahilin fi istiplali mharman yemkun an yechhala houba, an yechhala Yani cahil olması mümkündür. Yani o mümkünü nasıl şimdi şey edebilirsin? Bana daha izah edin. Ben anlamadım. Nasıl yani mümkün olmuş o? Cahili yani, mümkün işte olacak İslam yeni girmiş evet, Yani o zaman evet. Yani İslam yeni girmiş o. Cahil olması mümkündür. Veya da ulamadan uzaktır, ilimden uzaktır, ilim merkezden uzaktır. Cahil olması mümkündür. Evet. Veya da yani misli cahil olan. Yani onun misli de cahil. Yani o zaman yani mümkün ha yani o kişinin cahil olması mümkün çünkü onunca onun misli olan kişi de o konularda cahil. O zaman yani demek ki bu meselelerine dinen cahil olması mümkün olan meseleler. Yumkinu en yahlehuhu la yuhkamu bi kufrihi O zaman ne? küfrün hükmedilmez ne zamana kadar? Ta ki tarif gerçekleşinceye kadar. Tarif yani şart. Ha çünkü cahil olması mümkün. Nasıl cahil olması mümkün? Dediğim gibi çünkü ulema yok veyahut ilme ulaşma imkanı yok veyahut da İslam yeni girmiş veyahut da kafirler arasında yaşıyor. Küfür yani. Ha küfür diyarında bilgi edinemiyor ve onun konumunda olan diğer kişilere bakıyorsun onlar da aynı onun gibi. Aynı onun gibi yani o mesela diyelim orada 10 tane Müslüman var hepsi de o hükümlerde Vakıf değiller. Çünkü hepsi aynı şartlar altındalar. Demek ki o zaman yani bunlar bu meselede cahil olabilirler. Yani ha bu mümkündür. O zaman bunlar için ne gerekli? Tarif gerekli. Tarif gerekli. Ki Yani şüphe onlardan zahil olsun. Ha ondan sonra اِيَرْ bade وَاَسْتَحِلُّهُ şey ذَيْلِكَ Yani ondan sonra da istihlal ederse o zaman artık hüccet üzerinde Kaymoyen inatlaşmış olur. O zaman tabirine tekfire gidilir. Ve ya tuhatde yu'arrufe zelike ve tezule anhu şubhati ve estahillahu ve ade yani ki şey etsin yani tarif edilmesi için ve bunun yani şüphenin zahil olması için ve onun akabinde de istihlal ettiği zamanda hücret üzerinde kaymolmuş olur. Ve qal ibn-i teymi rahimullah, la yukaffirul ulama'u man istahalla şeyen mila muharramati li qurbi ahdi bil islam ou linaş'atihi bi badiyeti ba'ida ulema tekfir etmiştir man istahalla şeyen mila muharramat haram olan şeylerden li qurbi ahdi bil İslam bir onası o diyor au veya attana linaş'atihi bi badiyeti ba'ida fa al kufri la yakunu illa ba'da buluğu bunu artık anladık. Risale ulaşmadan evvel küfür hükmü verilmez. Ve evet. kâle, el-kufrul mu'azzebu aleyhi la-yekûnu illa ba'da risale. Evet. Tabi İmam B'teymî Rahim'in dedik ne dedik? Risalet öncesi bir küfür var ve evet. risalet sonrası. Bir risalet öncesi küfür hangi küfür? El-kufru evet. diyor, la-yu'azzebu aleyhi. Evet. Ha. Yani risalet öncesi küfür kendisi için azab edilmeyen küfürdür. Risale sonrası küfür nedir? E, yani, muazzebu evet. aleyhi. Vuru diyor, el-kufru muazzebu aleyhi la yekunu illa ba'da risale. İlla ba'da risale. Evet. Çünkü tatib ahkamı nedir? Hüccet ikamesine, risale ulaşmasına bağlıdır. Babu izâ belâgeti de'vetu muşavveha. Muşavveha yani? Karışık. Yok yani şovha yani qabbah manasında qabbah yani eğer birileri yani, yani, yani, yani, yani bozuyorlar, kötülüyorlar. Tamam mı? Yani, daveti kötülüyorlar. Dolayısıyla insanların nazarında da o daveti ne diyorlar? Yani batıl bir hale sokuyorlar. Yani tahrif ediyorlar. Zahiren insan birileri e, rasullerin davasını veyahut da davetin davasını ne diyorlar? Bozuyorlar çirkin gösteriyorlar, yanlış gösteriyorlar, batıl diyorlar vesaire. Bu bu surette ne oluyor davı? Mushavvahu oluyor. Yani insanlar nazarında sanki o batılmış gibi, sanki yanlış bir şeymiş gibi ha gösteriliyor, öyle anlaşılıyor. Pekela böyle olduğu zaman davet yani daveti birileri senin davetini kötüledikleri zaman ha. o kötülenmiş olduğu hal pekela insanları için mazeret midir? o konu yine hüccet kaym oluyor mu olmuyor mu bu halde kale taala kedalik ma'atellezine min min, rasulin, sahirun, bi, belhum, zaman, ma min, min rasul illa qawmun min yani hüccetin ulaşması hüccet kaym. ama ne illa qalu sahirun insanlar ne dediler ona <Sessizlik> Sahir, sihirbaz, mecnun, ha, yani akli yerinde değil, ha. cinlenmiş. mecnun. Ve kendisine yani bütün rasullerin sünneti bu, bütün rasullerin sünneti bu ala. Hatta tavasabı, yani bunu kendi rabblerine aktardıkları bir miras, bir vasiyet gibi ya. Tavasabı, belhüm kavmun tağun, onlar nedir? Bilakis, onlar haddini aşan bir kavim topluluktur. O zaman şimdi burada hüccet kayma olmadı mı o topluluklar üzerinde? Kayma oldu. Hı hı. Ama demedi mi bazı insanlar işte bunlara kulak asmayın, bunları işte mecnundur, bunlar işte deli diye bunlar sihirlenmişler, büyülenmişler vesaire hı. dediler. Ama onunla beraber hüccet üzerlerine kayma oldu. Hı hı. Niçin? Çünkü hüccet ikamesi şimdi yani bu şey, Resulün davetin aslı nedir? Yani aslın, dinin aslı. O meselelerde ulaşma Ha, ulaşması, hücretin ikamesi. Yoksa tarif değil. وَقَالِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ النَّب۪ينَ عَدُوَّنْ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ عُرُورًا Yani her bir nebiye biz ne? insan ve insanlar cinlerden şeytanları düşman kıldık. Şeytan düşmanlar kıldık. Ne diyorlar? Onlar onlar kendi aralarında vahy ediyorlar. Yani fısıldaşıyorlar, kendi aralarına aktarıyorlar. Ne? Zuhrufül kavli gurur. Gurur aldatmak için yaldızlı sözler aktarıyorlar. E pekala bu şimdi hüccetin kaym olmasını engelledi mi? Hayır, hayır. Engellemedi. Yani birileri bir yerde hep uğraşıyor. Yani daveti engellemek için, daveti killetmek için, yani onu çirkin, yanlış, batıl göstermek için evet çalışıyorlar. Ama o hüccetin kayma olmasına engel değildir. Ve kâle Teâlâ وَلَوَ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يمِ خَيْرًا لَاَسْمَعْهُمْ وَلَوَ أَسْمَعْهُمْ لَا تَوَلَوْ وَهُمْ O zaman bunlar ne diyorlar? Eğer işitmiş olsalardı, yani işitmiş burada ne manada? Yani kendilerine aha, Şimdi burada وَلَوَ أَسْمَعْهُمْ Yani işitseler <gülüyor> ne edecekler? Yine de Yine yüz çevirecekler. Yine sırtlarını dönüp gidecekler yani. İşitseller daha. Yani işin ne manada? Yani onu yani idrak ama ne idrakla beraber yani onun hakikatini anlamış olsalar da yine öyle davranır. Dolayısıyla Allah subhanahu aleyhi ve sellem onları işittirmiyor. Ha burada el muhim yani burada yani maksud ne kastettiğine ne yani o bir bölgede bir yerde bir mekanda elbette senin davetine karşı çalışanlar olacak. Senin davetini batıl olarak göstermeye çalışacaklar. Böyle bir şeyin varlığı eğer yani hüccet ikamesi yani o ulaşım, ulaştırma, o blu ha, yani gerçekleşmiş ise, tahakkuk etmiş ise o zaman onun ona bir etkisi yoktur. Yani bundan ötürü insanlar mazeretli sayılmaz. Çünkü insanların burada nesli ne var? Orada neyle kayma oluyor hüccet? Burada mı hocam? Yani... Muallim, ya şimdi bu meselede, şimdi dersek ki mesele yani bir yerde mesela bir davet çalışması var. Ve insanlar Hakk'a çağrılıyor. Ama bununla beraber o çalışmayı kötüleyenler de var. Yani işte bu insanların, cinlerden şeytanlar var. Ayva Ay yani o zaman insanlar eğer o Hakk'a ulaşma imkanları varsa ücret kaymamıştır. Hücret kaymamış, eğer ulaşma imkanları varsa. Ama o da mümkün değilse o zaman, velev ki bir davet çalışması olsa mesela diyelim, ama davet çalışması gizli mesela. insanların o çalışmaya ulaşma imkanları yok. yok. Ancak ne zaman, ne zaman sen haberdar oluyorsun, eğer sana birisi gelecek, işte sana seni mesela o gizli toplantılara davet edecek, o nasıl gizli toplantıla iştirak ettiğin zaman o zaman sen yani hakkı anlayacaksın. O zaman diyemezsin burada hücret mekan itibariyle, yani bu قائمي olan دعوة قائم olmuştur. ديني مثلا. وعند أحمد من حديث جابر حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنوك. جابر رضي الله عنه Burada şimdi şahit nerede? Yani Yemen'den, Mudar'dan birisi çıkacak yani kişi çıkıp gelecek ve Kureş ne diyecek o Mekke'ye vardığında? Ondan kendinizi sakının ha. Çünkü o ne de o yani seni fitneye ya da fitne düşürmesi. Yani onlar böyle çalışıyorlar da bununla beraber yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette hücceti kaym kılmıştır. Ve قال الشيخ عبد اللطيف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 Olam yen kat yani ona itaat etmez tabi olmasa niçin? Çünkü zannediyor ki o sadece kimlerin Resulüdür? o milyarın rasulü yani Araplara gelmiş olan rasulüdür. Fuo kafir, kafirdir. Wu inlem yetebeyen le husawa fi nefsil emre o meselede ona doğru olan açığa çıkmış olmasa daha yani onu anlamış değil, ikna olmamış ya da anlamış ya yine de kafirdir. Kedalika kullu men balagathu davatu rasul sallallahu aleyhi ve sellem bulughin u'rufu fihi'l muradu ve'l yani bütün aynı aynı bunun gibi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daveti ulaşmış yani risalet ulaşmış nasıl ulaşmış yorafu fi'l muradu ve'l maksut yani murad ve maksut anlaşılmış yani bu manada fahmetmiş. fehmetmiş o davetin muradını maksudunu fehmetmiş ulaşmış balagatu rasul فَرَدَّ ذَٰلِكَ لِشُبْهَةٍ اَوْ نَحْوِيهَا ama bir şüpheden ötürü rettediyor فَهُوَ كَافِرٌ وَاِنِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْاَمْرُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ velev ki yani mesele onun için karışık olsa da ama tabi şimdi bu hangi meselede söz konusu? zahir meselede yani mesela usul dedi şeyh ishak bin abdurrahman bu meselelerde yani buna bakılmaz çünkü hüccet nerede? <Sessizlik> ulaşmış hüccet kayım oldu ulaşmış çünkü mesele ya asli dinin aslındandır veyahut da zahirdir ama hafi meselelerde böyle değil hafi meselede de tarif yani gereklidir ve mesele hani iş mesele zahir hafi öyle de o da sizi şey etmesin yani bu sadece yani tasnif babından mesele yani bir mesele bir, bir ayet da bir hadis veyahut da bir mesele yani cümleten şey olabilir Zahir olabilir, Lakin on teferatı nedir? kafiidir. hafidir. Ve evet. otta mesela yani bir ayet bir yönüyle yani yönüyle zahirdir, Lakin yine bir öyü bir yönüylehaffiidir. Evet. Tamam yani bu yani şimdi zahir mesela hafi mesela bu böyle zaten bu tasnif tam şeysi yani anlayışı bu mantığı, bu İslam şeriatına aslen uyan bir şey değil. Yani bu şeye yani, akıl bunu iyi anlayabilmesi için faydalı. Çünkü akıl yani tasnif ettiğin zaman daha kolay anlıyor. Onun için bugün talebeler mesela şu modern muasır akademik tarzda yazıyor, yazılmış on kitapları daha kolay anlıyorlar. Hani başlığı var, başlığın başlığı. altında alt başlıklar var. Bir, iki, üç, dört, beş maddeler sıralanmış. Her şey ayrı ayrı sınıflandırılmış. Onu okumakta da daha çok... Yani daha rahatlar. Çünkü o hak, akla daha çok hitap ediyor. Daha rahat anlıyor. Ama eski kitapları mesela bizim eski kitapları okumakta anlamakta zorluk çekiyorlar. Çünkü her şey birbirine girmiş. Karışık. Onu oradan getirmiş, buradan getirmiş. Bir de meseleyi bir araya sokmuş. Ondan sonra diğer meseleyi atlamış. Oradan bir sonraki belki daha sonra gelecek meseleye bazı mukaddimeler yapmış vesaire. Karışık. Ama aslen yani şey o. Yani işin bütünlüğünü sağlayan kazandıran işte ama istifade için tabii. yani bir şeyde bir bir hazırlık yani için hemde elinde, elinde olması lazım el Muhem yani burada o zaman yani davanın muşa bu olması müücedi e, kammesiine zarar verimiz yer meseller Zahir. e, zahirisi yani açık Zahir. meseleriz Babı man zanna en kıyamen hucce fi'l mesel zahirati huve'n niqashu ve'l hiwaru'l khas. Burada niqash yani, yani münakkaşe, tartışma ve'l hiwaru'l yani bil, bil, bi'l husus yani şahısla konuşman, ona izah etmen ha. Tarif yani eskilerin tabiriyle tarif burada. Ha şimdi insanlar bazı insanlar zannediyorlar ki ona buna şey babına yani izah yani bu bablar aslında hepsini meseleyi daha da çok yani açıklamak için yoksa aslen şu birinci babla ikinci bab aslen yani meseleyi izah etmek için kafi ama bu son bablar hepsi meseleyi daha da açıklamak için çünkü bu bahiste hakikaten çok büyük bir karışıklığın yani bir yanlış anlaşmalar var istitabe hücecikamesi tarif nerede tarif gereklidir nerede değildir işte zahir meseleleri kim işte bu son babda ona bir ret ait. Çünkü bazıları her mesele ne olursa olsun tarifi şart getiriyorlar. Peki gidip anlattın mı sen? İzah ettin mi? Yani namazın terki küfürdür. Veyahut de en azından yani namazın terki bizim dinimizde caiz değildir. E peki anlattın mı yani? Böyle bir şeyin caiz olup olmadığını. Adam Müslümanlar Türkiye'de yaşıyor. Beş vakit ezan okunuyor. Millet namaz kılıyor. O namaz kılmıyor. Diyor ki yok böyle bir şey dinde. Namaz diye bir hüküm yok dinde. Mesela yani öyle bu mealciler veyahut da en pisleri yani o mealcilerin en pisleri hı hı. bu edip yüksel. Ya yani ne kadar rezil bir adam. yani ya yani Hani insan hani şey olur, batıl ehli olur. Mealci öyle çok yani şey sapık olur ama bu ahlaksız yani. Hı hı. Ahlaksız adam. Rezil yani. Cidden rezil. Şimdi böyle adamlara mesela Gidip izah ettin mi? <gülüyor> Anlattın. Yani. Böyle insanlara bir şey anlatmaya hacet yok. Hacet yok yani. Sen şimdi onun nesini anlatacaksın yani? Hani nereye anlıyor? Hangi meselede ona bir tarifte bulunacaksın ki? Hacet yok yani. O hüccet zaten kaym olmuş. Öyle adamı tekfir etmezsen sen imanına bakman lazım yani. Eğer öyle bir adamı tekfir etmiyorsan ya biz onu izah etmemiz lazım. Önce bir anlatmamız lazım. شو حوار الخاص يعني خصوصا اننا karşılıklı oturup bir önce bir konuşmamız lazım gerek yok وان البراء يعني برضه şimdi babu menzanna an qiyaman hujjati fi al-masail al رضي عن ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه الى رجل نكح امراه ابيه انضرب انه هو خدمه له برضه شاهد نرد ''Veçü delale nasıl?'' Diyor ki hocam, o iki itin yani, boynuna vurmasını söyledi. Resulullah, ayyva, Resulullah söyledi doğrudan ne? Boynunu vur ve malını al. Aynen. Yani tekfir ediyor, tazif hükmünde veriyor. Ha, tarif ettik. Ha, tarif ettirmiyor. Demiyor, git önce bir izah et, tövbeye çağır. Yani belki bilmiyordur, demiyor. Çünkü mesele açık. Ha, çünkü mesele açık, ayyva. Yani anneyle, Aynen. babanın eşiyle. Ha, yani üveyan diye nikah yapmak. Bu gizli değil yani, akadı. Ya, Veyahut nikah yapıyor, nikah akdi yapıyor, açık yani. Açıktan evleniyor, e bu tabi yani İslam toplumunda. Burada hüccet peki neyle kayma oluyor? Mekanla. Mekanla, mekanla. Ha, mekanla. mekanla hüccet kaym oldu bak, tamam anladınız değil mi? Mekanla Hı. hüccet kayma oldu, ona binaeninde Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor, öldürtüyor. Demiyor bir otur konuş, izah et, vazgeçir. روى أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجاروت في صحيحه يعني منتقى صندوق وأن أبي موسى ردل أنه مرفوعا، مثل ما بعثني الله أو بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فذكر منها قعانا لا تمسك ماءا ولا تنبط كلاء وهو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به yani Allah Subhanahu ve teala'nın beni gönderişinin misali nedir? Hidayet ve ilimle. Kemetheli gaysin, yağmur gibidir. eshab ardan yere, yani isabetimi yani yere düşmüş, yağmur misali. Yere düşmüş, yağmur misali. Sonra da hadis yani bu iktisar etmiş. Ama bu bizim için önemli bir kısım ne? Qiyanen, yani qiyanne ova. Tamam ova. Yani fezekrı ha. Güyaanın la tüm an suyu tutmayan ova toprak, geniş, düz, aslen suyu tutması gerekmiyor mu? Tutmaz, tutmaz evet. suyu tutmuyor. Yani ot da bitirmiyor. Yani orada bir ne suyu tutuyor ne o yani hidayeti ilmine kendisinde muhafaza ediyor, tutuyor. Ne de onun semeresini veriyor. Yani ot da veriyor. Yani bitmiyor. وهو مثل من لم يرفع بذلك yani kendisine hidayet ulaşmış, risalet ulaşmış ama onu dert edinmeyen, ondan amel etmeyen. Velem yakbal huda Allah. Allah'ın azzı ve hidayetini ellediği ursultu gönderilmiş oldum hidayeti kabul etmeyen. Bun misalidir. Yani o zaman burada kendisini hüccet kayım olmuş ama hüccetin istifade etmiyor. Hücceti isten yani o risaletin istifade etmiyor yani kabul etmiyor. Şimdi Yok onu illa biz anlatmamızla izah etmemiz lazım. Haceti yok yani çünkü risale ulaştı. Risale ulaştı. Muttefikun aleyhi ve'l icma'un mun'iqdun ala en ehle'l fetarat müşrikun. Ma ennehu lem yahsul lehum la niqashun 'ammun ve la khas. aynı zamanda ne? İcma'da sabittir. Fetret ehli müşriktir. Ve ki onlara nikash gerçekleşmiş olsa daha. Fıtrat ehli evet bu yani cahil Araplar mesela yani ittifaken müşrik değiller mi? Hı. İttifaken müşrikler. Peki şimdi onlarda nikash ne ile gerçekleşti yani? Ağm da gerçekleşmedi, has da gerçekleşmedi. Bilakis mesela onların üzerinde neyle yani hücret neyle kaym oldu? Mekan. Mekan itibariyle. Ha. Orada var olan Hanifler. yani o mekanda var olan Hanifler ile Hı. onlar müşrik oldu. Ve bu yani hakikaten bu cehaleti maziret sayanların yani şey noktaların birisi. Evet. Yani izah edemedikleri yani mesela, mesela cahiliye müşrikleri Bunlar icma en yani bunda hiç kimse onların müşrik olduğuna durmuyor. Peki neyle muşrik yaptın? Yani onların cehaletlerini niye kabul etmiyorsun? Hele hele bir de yani onlar aslında kendilerini İbrahim Aleyhisselatü Vesselam dine nispet ediyorlardı ama kayboldu kayboldu yani. İbrahim Aleyhisselat'ın şeriatı, verilmiş olan ona verilmiş olan şeriat, yani kayboldu. Onlar da yani var olan artıklar üzerinde yine Rab'lerini ibadet ediyorlardı. İşte haç ibadeti gibi işte nikah şeysi vardı, ahkamı sonra oruç vesaire. Yani vardı, kalıntılar vardı. Niye onların cehaletine itibar edip de onları yani bunlar cahildi demiyorsun? İcmail, onlar müşrik. Neye göre yani onlara işre, şirki, şirk hükmünü verdin? Muşkile ha bunda olup çekiyorlar. <gülüyor> Sonra ve kâle şeyh وهكذا تجد الجواب من أمة الدين في ذلك الأصل ان تكفير من أشرك بالله فإنه يستأوف إنتابة وإلا قتل لا يذكرون تعرفين مسألة أصول ودها من قال الصاحب المغني في كتاب الزكاة في من أنكر وجوبها يعني زكاة إنكار دين هكذا حاله هكذا ابن قدمان رحمه الله ديوكي وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم Feho murtaddun tejriye aleyh-i ahl O zaman iki erbaa burda o zaman şeyi nerde, yani ölçü nerde? İn kanı müslüman, naşi an bi-bilad-i İslam, bi-ne ahl-i İslam beldesinde ne? Ula Müslüman? O zaman nedir? Ve zekatı inkar eden yani zekatın vucubiyetini inkar ediyorsa, o zaman fehoh murtaddun, murtaddır tejriye aleyh-i ahl Ve, bilân Amr". في الشهر الكبير يعني أبو كيم ابن أبي عمر شهر الكبير صاحبه شهر الكبير أبو يعني حمبله فقندا مقنع شره مقنع شره هي. اسمهنا هيدا عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد ابن قدام المقتسي كن يسأله الفرج İbn-i Ömer dediğin zaman yani hanbeler arasında maksud odur. Abdülrahman Ebu Muhammed İbn-i el-Maktisi Künyesi de Ebu'l-Ferraj'dır. İbn-i Qudame'ler çoktur ha biliyorsunuz. O da Şerhül Kebirinde Fîmen Cahade Salâ namazı inkar eden hakkını demiş ki o inkane mimmen la yahlu zalika ken nasi'u bayna al muslimina fi al amsar lam yuqbal minhu al di'a'u minhu minhu al di'u al cehl bi kufrih böyle birisi mimmen la yahlu cahil olması makbul değil ve ki hakikaten cahil olsaydı hakikaten bilmiyor ama bilmesi, yani hakikaten bilmesi dahi, yani on bilmemezliği kabul değil, makbul değil. Ha, ne zaman makbul değildir? ممن لا يجهل ذلك بين المسلمين في المسار. fil amsar yani ben, ben, ben ha, ben, ben yani şey. ilimin var olduğu, ilmin temerküz ettiği ilim merkezi yani ha, oradan O tabir oradan geliyor. Ha, yani o emsar. Niçin? Çünkü orada ulema şehirlerde toplanırdı eskiden. Şehirlerde ve ilim merkezi medreseleri vesaire vesaire hep yani o şehirlenmiş olan yerlerde toplanırlardı. Yoksa Bediye'de, kırsal alanlarda ulema olmazdı. Olsa tek tük belki yani onu tercih ederek özleti tercih ederek belki sahra'da tek tük olmuştur ama genelde ulema yani ilim merkezleri hepsine şehirlerde olurdu. Dolayısıyla bu yani böyle birisi e, cahil değildir namaz inkârında. Cehaleti mazeretle delillem yok bel minhu kabul edilmez. İddiau cehl bilmemezli yani bilme bilmediğini ita etmesi kendisine kabul edilmez. Ve hukime bi kufrehi küfrüne hükmediler lianne ededü vecubi zahira çünkü deliller zahir. Hı. Diller Deliller zahir. Ve sebeq istisnau selase. Kim bu? Üç istisnavda? İnimden uzak. Bir beldelerinde yaşayanlar. Küfür yani. beldelerinde ya, yaşayanlar. Evet. Burada bırakalım. Sıbhaneke, ve ilahe illa أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما